Felsefe kanalının pilot bölümünden, bölüm sıfırdan hepinize merhabalar. Benim ismim Berat Mutluğan Seferoğlu. Bilkent Üniversitesi'nde felsefe okuyorum. Ee, uzun zaman oldu görüşmeyeli herhangi bir podcast bölümünde. Ee, daha önce yaptığım podcastlere ciddi bir ara verdim. Ee, neden ara verdim? Ee, o dönemde neler oldu? Ee, şu anda neler yapıyorum? Gelecek projeler neler? Vesaire gibi konularla ilgili konuşmak için... Daha kişisel konsepte sahip bir podcast bölümü yapmak istedim. Yani bu bölümde ne yazık ki felsefe ile ilgili pek fazla şey bulamayacaksınız. Ee, ama e, bir durum raporu sunmak istiyorum bu bölümde. Ee, öncelikle ben kimim? Ee, Ismin bahsettiğim gibi Berat sefer Seferoğlu. Bilkent Üniversitesi'nde felsefe okuyorum. Ee, felsefenin hemen hemen bütün alanlarıyla ilgili bir şeyler yapmış biriyim. Ya da bir şeyler yapmaya çalışan biriyim. Ee, hemen hemen bütün alanıyla felsefenin ilgileniyorum. Bunun dışında belli bilimsel alanlarla da ilgileniyorum. Ama özellikle beni tanıyan insanların e, bildiği üzere ana ilgi alanlarım din felsefesi, ee, bunun dışında siyaset felsefesi özellikle libertaryenizmle bağlantılı konular ee, ve bunun dışında e, çeşitli işte e, iktisat, e, iktisadın belli konuları ya da evrimsel psikoloji gibi bir takım ilgi alanlarım da var. Doğa birimlerinin de yine pek çok alanına en azından dışarıdan bilinçli bir gözlemci olarak katılmaya ve gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Kısaca ben buyum diyebilirim. Eski projelerden biraz bahsedeyim. Burada beni tanımayanlar için eskiden neler yaptım bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Eski projelerim arasından özellikle meşhur olanlar, daha meşhur olanlar diğerlerine kıyasla Felsefi Ateizm ve Sinirli Bertaryen podcastleriydi. Bunlar aynı zamanda bir e, Facebook sayfası üzerinden çeşitli paylaşımlar yaparak, e, yazılar yazarak ufak tefek de e, faaliyet gösteren projelerdi. E, felsefi Ateizm kısa yazılar, e, ateizme dair çeşitli kısa yazılar, din felsefesine dair çeşitli kısa yazılar, e, Sinirli Bertaryen ise daha çok... Facebook üzerinden bir tür yarı liberteryen teori, yarı siyasi mizah e, konseptine sahip bir kanaldı. E, bir tür siyasi mizah, e, liberteryen siyasi mizah ve liberteryen siyasi siyaset felsefesiyle ilgili bir kanaldı. E, bunlar kabaca eski projelerim. E, çok eskiden dinsiz diye bir sayfam vardı. O da din felsefesiyle ve ateizmle ilgili daha çok bir takım içerikler üretmeye çalışıyordu. Ee, ancak bu projeleri e, dinsiz zaten çok uzun süre önce a, e, askıya alındı ama diğer projeleri de askıya almak durumunda kaldım çünkü hayatım biraz ilginç bir e, dönemece girmişti o dönemde e, bu şeyleri tam bırakma döneminde e, hayatımda neler olduğundan biraz bahsedip neden bu arayı verdiğime ve neden bu kadar uzun zamandır hiçbir şey bu konularda yapmadığıma e, dair bir şeyler söylemek istiyorum e, ama bunu bunun hakkında bir şeyler söylemeden önce Eski projelerimden bir diğerinden daha bahsedeyim. Twitch üzerinden haftada 3 gün yayın yapıyordum. Ee, ve bu yayınların açıkçası e, çok kötü bir e, e, teçhizatla yapılması ve e, hazırlıksız konuşmam nedeniyle beni pek tatmin ettiğini açıkçası söyleyemem. O nedenle o yayınları yayınlamak mesela istemiyorum şu anda bilgisayarımda olmalarına rağmen. Ee, onun dışında Twitch inanılmaz bir zaman süngeri. Yani zamanınızı o kadar çok harcayan bir yer ki Haftada 3 gün, e, gün e, ve bu 3 gün içerisinde günde 2 saat diyebileceğimiz sürelerle bir şeyler yapmanız en azından gerekiyor. Bu iştiraklık vesaire olaylarını yapabilmeniz için ve bu benim için inanılmaz kötü bir şeydi. Çünkü gecelerimi, akşamlarımı felç eden bir şeydi. E, kendime vaktim kalmıyordu. Zaten akşamları çok kısıtlı vakti olan biri olduğum için de e, Twitch projesinde e, bu felsefe kanalının Twitch kanalında Bırakmak durumunda kaldım. Diğer projeleri askıya almamın nedeni ise daha çok eğitim hayatımla ve kişisel hayatımla ilgiliydi. Açıkçası eskiden ben otlu biyoloji bölümünde okuyorum ve bu bölümden hiç memnun değildim. Memnun olmadığım için de bölümü bırakma kararı aldım ama ailemle aramızda bu karardan dolayı bir takım sürtüşmeler oldu ve ben bir yıl boyunca ailemle pek fazla görüşmedim. Bu bir yıllık süre içerisinde ben hemen hemen hiçbir şey yapamayacak durumdayım. İnanılmaz bir psikolojik sıkıntı dönemiydi benim için. Ancak Bilkent Felsefe'ye geçmek için hazırlandım ve Bilkent Felsefe bölümünde şu anda okuyorum. ikinci sınıf öğrencisiyim. Ve şu anda çok iyi gidiyor her şey hayatımda. Hem maddi durumumu düzelttim büyük oranda. Ee, dışarıdan bir takım e, internet üzerinden çalışarak da bir şeyler yapmaya çalışıyorum Hem de manevi açıdan ya da ruhsal açıdan e, çok daha sağlıklı bir dönemimdeyim şu anda Yani her açıdan hayatım düzene girmeye başladı Ve bu düzene girmenin ardından zaten her zaman şeyi istiyordum podcast, bölüm, e, podcast yapmaya geri dönmeyi istiyordum Ve kısmet bugüneymiş Yani bu büyük aranın nedeni özellikle eğitim hayatımda ve kişisel hayatımda olan bir takım dalgalanmalardı Bunların nedenini de açıklamış olayım. Şu anda neler yapıyorum peki? Şu anda pek çok farklı projeyle uğraşıyorum. Başta en büyük mesaimi harcadığım şey elbette Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Onun kurucularından biriyim o derginin. Taner Beyter'le beraber kurduğumuz ve hem çevirmen olarak hem de Yönetici kadroya katılan pek çok arkadaşımızla beraber çok genişleyen bir kadrosu olan internet sitesinden ve YouTube üzerinden çok ciddi bir içerik üreten bir platform ya da dergi Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Ayrıca haftalık ya da iki haftada bir etkinlikler de yapıyoruz. Şu anda dergiye dair her şey çok iyi gidiyor. Üçüncü sayımızda umuyorum ki bir ya da iki hafta içinde en geç çıkacak. Ee, Öncül Analitik Felsefe Dergisi başlıca projem ya da başlıca meşgul olduğum şeylerden biri şu anda. Bunun dışında meşgul olduğum şeylerden biri... Ee, ee, nasıl diyelim? Bilkent Felsefe'de e, Felsefe Kulübü e, kurduk e, bu yıl. E, Felsefe Kulübüyle bir takım e, meşguliyetlerim var. Orada bir takım görevlerim var. Orada da sunumlar yapıyorum. E, bunun dışında... Kendi çalışmalarımla meşgulüm tabii ki. Kendi okumalarım, okuduğum, yazdığım şeyler ve okul dersleri özellikle çok ciddi bir meşguliyet veriyor bana. Bunun dışında yani bunların şu anda ana projeler, projeler ana yaptığım şeyler olduklarını söyleyebilirim. Bunlarla meşgulüm ve hemen hemen her günüm dop dolu geçiyor. Çoğu şeye hiç vakit bulamıyorum. Vakitsizlikten biraz şikayetçiyim açıkçası. Bu birazcık hafif üşengeçlikte de birleştiği zaman... İnsanı inanılmaz boğan bir şey haline geliyor ama zaman içerisinde umuyorum ki hem tempoyu iyice biraz daha arttırdıktan sonra alışmam halinde bu sıkıntıların da aşılacağını düşünüyorum. Üşengeçliği zaten büyük oranda attığımı söyleyebilirim. Bu podcast ise yani bu felsefe kanalı ise açıkçası podcast Piyasasına geri dönüp e, bu geri dönüşü de çok fazla bana yük olmayan bir şekilde yapmak için açtığım bir proje e, ya da başlattığım bir proje. Peki bu proje ile ne yapacağız? Yani bu felsefe kanalıyla ne yapacağız? E, felsefe kanalıyla kabaca benim aklımdaki e, konsept şu: felsefenin çeşitli alanlarından. E, işte çeşitli argümanları tanıtan, çeşitli pozisyonları tanıtan vesaire podcast bölümleri yapmak. Kabaca bir felsefe podcasti ne yapacaksa onu yapmaya çalışacağım. E, Tabi bu durumda e, illaki bu tarz podcastlerin mecburi yaptığı bir takım şeylerde. işte felsefeye giriş, analitik felsefe, kıta felsefesi ayrımı gibi konularda da e, bir takım şeyler yapacağım. E, felsefenin e, mesela planladığım serilerden biri çeşitli alanlarla ilgili yarım saatlik giriş Podcastleri yapmak, atıyorum metafizeye giriş yarım saat podcast ya da etiğe giriş yarım saat podcast tarzı ee, bir format da mesela planladığım serilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bunun dışında bu projenin bir çatı proje olmasını istiyorum açıkçası ve bu çatı projenin altında e, sinirli libertaryen ve felsefi ateizmde ayrı projeler olarak e, varlıklarını e, sürdürsün istiyorum. Yani mesela libertaryenizmle ya da kültürel bir takım meselelerle ilgili bir şeyler söyleyeceksem Sinirli Libertaryen bölüm 1 diye yine e, felsefe kanalının altında ayrı bir seri olarak yayınlamak istiyorum onu. Ya da e, ateizmle ilgili din felsefesiyle ilgili meseleleri daha çok felsefi ateizm adı altında ama yine de bu kanalda felsefi felsefe kanalı üzerinden yayınlamak istiyorum. Felsefe kanalının kendi konsepti ise daha çok felsefenin bu iki e, şeyin dışında kalan diğer alanlarıyla ilgili Yaptığım bölümlerde e, yapmak istediğim bir e, şey olduğu zaman onun altında yayınlamak istiyorum. Mesela metafizikle ilgili bir şey yayınlamak istiyorsam bunu e, felsefe kanalının altında atıyorum. Felsefe kanalı bölüm 1 metafiziğe giriş tarzı bir şekilde yapacağım. Ama özellikle sinirli liberteryen ya da felsefi ateizm konseptinde bir şey olduğu zaman onları ayrı seriler olarak yapmaya çalışacağım. E, burada bekleyebileceğiniz konsept kabaca şu. E, bu şekilde yani. Ee, onun dışında ee, yine yaptığımız şu anda yapmakta olduğumuz bir takım şeylerden bahsederken unuttuğum şeylerden birini ekleyeyim. Evrim ağacıyla da de çok fazla projemiz var. Hem yazı olarak e, katkıda bulunurken hem de e, başka işler de yapıyoruz. Gelecekle ilgili bir takım planlar ilginç şeyler var şu anda. E, ancak bu proje tam olarak belirgin olmadığı için... Ee, şu anda detaylarını veremiyorum. O belirgin olduğunda belli olduğu zaman e, onun hakkında da duyuru yapacağım. Ama çok eğlenceli bir proje olacağını ve çoğunuzun e, çok seveceğini e, bildiğim bir proje olacak. Daha bugünlerde e, konuşulmaya başlanmış bir proje. E, onu da en azından şöyle diyeyim. Meşhur bir e, YouTube kişiliğine e, ya da YouTube e, kanalına diyelim bir eleştiri Kelsefi bir eleştiri formatında bir şey olacak e, o projede. Ama e, bunun video formatında mı yoksa yazı formatında mı olacağı tam olarak belli değil. Bunları söyleyebilirim. Ee, e, nelerden bahsettik? E, neler bekleyebileceğinizden bahsettik? İşte projelerden bahsettik. Eski projelerden bahsettim. Kendimden bahsettim. E, peki bu podcast ne yapacak? Yani bu felsefe kanalı ne yapacak yani ne kadar zamanda bir içerik üretecek açıkçası şunu söyleyebilirim ee, bir kere çok büyük bir beklentiye girmemenizi istiyorum sizden yani böyle haftada bir düzenli bir podcast yapabilme durumum şu anda açıkçası pek mümkün değil ee, haftada bir düzenli podcast yapma durumum olmadığı için de ee, nasıl diyelim ee, iki haftada bir ya da ayda bir İçerik yapmak istiyorum, içerik atmak istiyorum buraya. Ee, o şekilde olmasını istiyorum. Çünkü aksi takdirde beni çok meşgul edeceğini ve buradan sıkılacağımı düşünüyorum. Bakalım hele bir ayda bir ya da iki haftada bir ile başlayalım. Sonra e, girişata göre e, ve yoğunluğuma göre daha sık da ya da haftalık düzenli podcastler halinde de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, bu podcastin bu bölümün özellikle pek düzenli olmadığını, düzensiz bir şekilde gittiğini fark etmişsinizdir. Yani böyle belli bir gidişatı şu anda kafamda yok. Sadece neler yapacağım, ben kimim, hayatımda neler oldu bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi şimdilik bu podcast e, daha böyle esas bölümleri, felsefe ile ilgili bölümleri geldiği zaman e, iki haftada bir ya da ayda bir bölüm olmak üzere gerçekleşecek. Zaman içinde bakarsınız ki e, meşguliyet durumuma göre ve diğer bir takım durumlara göre daha düzenli bir hale getirebilirim burayı da. Şimdi bu bölümde ne yapmak istiyorum? Bu bölümü esas yapma amacım ne? Hem bu kendim kişisel hayatım ve yaptığım şeylerle ilgili bir takım bilgileri vermek istedim. Hem de sizden bir takım istediğim bir şeyler var. Sizden istediğim şey şu. Bana podcast bölümü fikirlerinizi yani bahsetmemi istediğiniz belli konular varsa o konulardaki fikirlerinizi yazabilirsiniz tavsiye edebilirsiniz bunun dışında e, konsepte dair ya da başka şeylere dair daha teknik şeylere dair dair de e, tavsiyeleriniz olursa bunlarda da e, bunları da söyleyebilirsiniz bunun dışında e, her türden tavsiyenizi vermekle beraber Bölüm konusu tavsiyenizi de yine vermenizi söyledim. Yani bunu istiyorum kabaca ve tavsiyelerinizi hiçbir şekilde çekinmeden istediğiniz gibi yazmanızı istiyorum sizden. Rica ediyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer ki benim zayıf olduğum bir konu olan bu grafik tasarım, logo tasarımı ya da diğer teknik meselelerle ilgili. Mesela RSS feed Gerekiyor pek çok podcast pl platformuna girebilmeniz için ve RSS feed gibi konularda mesela yardım edebileceğinizi düşünüyorsanız bana e, ve yardım etmek istiyorsanız bu konuda gönüllüyseniz e, RSS feed konusunda ya da diğer teknik konularda işte blog olsun, amblem olsun, e, tasarım olsun bu tarz konularda yardım etmek istiyorsanız lütfen benimle hem Facebook üzerinden hem Twitter üzerinden iletişime geçin. İletişime geçmeniz halinde Sizinle konuşup bir takım bir şeyler ayarlayabiliriz Buna Bu yardım etmeye gönüllüyseniz eğer Çünkü ben bu tarz konularda Teknik konularda pek yeterli bir insan değilim Bunun bilincindeyim Bu nedenle bu konularda sizlerden Yardıma Yardım alırsam çok mutlu olurum Bu podcastte söylemek istediğim şeylerin Tamamı hemen hemen bu kadardı Yani böyle çok Detaylı bir şeyler söylemeyecektim. 15-20 dakika en fazla konuşacaktım. Eğer ki bu proje devam ederse neler yapacağız? Mesela bunun bunun devamlılığının artabilmesi için bu podcast'in ister istemez bir takım masraflar girecek işin içine. Çünkü bu podcast servislerinin bir bölümü en azından ücretli. Bunun dışında ilerledikçe... Alan e, gerekecek depolama alanı gerekecek bölümler biriktikçe vesaire. E, bu nedenle hem bu tarz masraflar için hem de açıkçası benim için de düzenli içerik üretmek amacıyla bir teşvik olsun diye. Muhtemelen e, 3 ya da 4 bölümün ardından bir Patreon hesabı açacağım. E, bu konuda zaten daha önce Patreon hesabı açmamı isteyen insanlar olmuştu. E, i̇şte açman durumunda sana yardımcı olmak isteriz diyenler olmuştu. Ben de madem öyle... E, Patreon konusunda eğer yardımcı olmak isteyenler varsa ve bu gerekecekse ve benim daha düzenli içerik üretmemi sağlayacaksa böyle bir şey açmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Ee, eğer ki e, 3-4 bölümü aşarsak ve belli bir düzeni tutturursak e, bunun ardından e, Patreon'a giriş yapacağım. Eğer e, isterseniz yine hem Patreon'la düzenli bağış hem... E, Tek seferlik bağışla ilgili bir takım seçenekler açacağız bakalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım bu bölüm sizi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Çünkü felsefeden pek fazla konuşmadım. Biraz benim sayıklamalarım gibi oldu. Böyle düzensiz, plansız bir bölüm oldu. O yüzden bunu bölüm 1 bile demeyeceğim. Bölüm 0 diyeceğim ya da pilot bölüm diyeceğim. Ee, daha çok sizlerden tavsiyeler alabilmek için sizlerin istediğiniz şeyleri bana daha iyi iletebilmeniz için bir aracı olarak bu bölümü kullanmak istiyorum. Ve bu bölüm bölüm sıfır olduğu için gerçekten bölüm olmadığı için umuyorum ki gelecek hafta ikinci e, ilk bölümü yani esas felsefe ile ilgili bölümü e, yayınlayacağım. Yani gelecek hafta e, bölüm 1 ile başlayacağız ve onun ardından iki haftalık düzene oturacağız diyorum e, diye umuyorum en azından. E, Tabi elbette aksilikler çıkabilir, yoğunluklar olabilir. Bu nedenle yayınlayamama ihtimalimi de göz önünde bulundurmanız lazım. Ama umuyorum ki gelecek hafta ee, ilk bölümümüzü yayınlayacağız. O halde kendinize şimdilik iyi bakın. Haftaya umuyorum ki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.